6.001 Cehmiye Cabir İbni Abdullah radıyallahu an anlatıyor. Abdullah İbni Am İbni Haram Urhu günü öldürüldüğü zaman Resulullah aleyhissalatu ve selam bana rastladı ve Ey Cabir Allah baban için ne söyledi? Sana haber vermeyeyim mi? buyurdular. Yahya'nın rivayetinde ise Resulullah Ey Cabir seni niye böyle kalben kırık ve üzüntülü görüyorum buyurmuş. Cabir de Ey Allah'ın Resulü! Babam şehit düştü. Geriye bir yıl oranta ve borç bıraktı demiştir. Aleyhisselatu vesselam da sana Allah'ın babanı karşıladığı şeklin müjdesini vereyim mi diye sordu. Cabir Evet. Ey Allah'ın Resulü dedi. Bunun üzerine ve vesselam açıkladı. Allah her kimle konuştu ise mutlaka Hicap yerisinden konuştuğu halde babana Bicahen konuştu ve Ey kulum! Benden ne dilersen dile. Dilediğini sana verelim dedi. O da Ey Rabbim! Beni bir kere daha ihya et. Senin yolunda ikinci kere öleyim dedi. Rab Hazretleri de Benden daha önce şu hüküm sadır oldu. Ölenler artık dünyaya bir daha dönmeyecekler buyurdular. Baban da Ey Rabbim! Öyleyse benim durumumu arkamda kalanlara ulaştır dedi. Bu talep üzerine şu ayet nazil oldu. Allah yolunda şehit edilenleri ölü sanma. Onlar Rablerinin katında hayat sahibidirler ve onun nimetleriyle rızıklanırlar. Al-i İmran 169. 6002. Cehmiye Mevsaf İbn Seman el-Kirabi anlatıyor. Resulullah Aleyhissalatu vesselam'ı işittim. Dedi ki: Rahman'ın iki parmağı Arasında olmayan bir kalp yoktur. Allah dilerse onu doğru yola sevk eder. Dilerse şaşırtır. Resulullah aleyhissalatu vesselam şöyle dua ederdi. Ey kalpleri tespit eden Rabbimiz! Kalplerimizi dinin üzerine tespit et. Resulullah yine derdi ki, Nizam terazi rahmanın elindedir. Kıyamete kadar bazı kavimleri yükseltir. Bazı kavimleri de alçaltır. 6.003 Cehniye Ebu Sayyid Hudi Radıyallahu an anlatıyor. Resulullah Aleyhissalatu ve selam buyurdular ki: Allah üç rahmetleriyle yönelir. Namaz için teşkil edilen saf, geceleyin namaz kılan adam ve orduza cihad eden adam. 6004, bu Ebu Darda Radıyallahu an Resulullah Aleyhissalatu ve selamın. Allah her an iş başındadır. Rahman 29 ayeti ile ilgili olarak bir günahın affı. Bir sıkıntıyı gidermesi, bir kavmi yükseltip, bir başkalarını alçaltması onun işlerindendir buyurduğunu nakletmiştir. 6.005 Sünnet çığır açmak H.Z. Ebu Hurer'e radıyallahu an anlatıyor. Bir adam Resulullah ve selam'in yanına gelmişti. ve vesselam, ashabı ona yardım etmeye teşvik etti. ashaptan biri, benim yanımda şu kadar mal var dedi. Cemaatte bulundukça adama yardım etmeyen kalmadı. Herkes az veya çok bir yardımda bulundu. Bunun üzerine aleyhisselatu vesselam şu hitabede bulundu. Kim bir hayrı başlatır ve başkaları da onu devam ettirirse, o kimse yaptığı hayrın sevabını eksiksiz alır ve o hayrı takip edenlerin hayrının bir mislini onların hayırlarından hiçbir eksilme olmaksızın aynen alır. Kim de kötü bir çığır açar ve bu çığırdan başkaları da giderse, bu adama, o kötü işin günahı eksiksiz gelir. Ayrıca o kötü yoldan giderlerin günahının bir misli de onların günahından hiçbir şey eksiltmeden ona gelir. 6.006 Sünnet çığır açmak H.Z. Enes radıyallahu an anlatıyor. Resulullah ve re Selam buyurdular ki, Kim bir dalavete çağırır ve buna uyursa, bu kimseye kendine uyanların günahının bir misli aynen gelir. Onların günahından da bir şey eksilmez. Kim de bir hayra çağırır ve kendisine uyulursa, buna da kendine uyanların sevaplarının bir misli verilir. Bu ona uyanların sevabından bir şey eksiltmez. 6.007 Sünnet çığır açmak Ebu Cuhayf'e anlatıyor. Resulullah Aleyhisselatu Vesselam buyurdular ki, kim bir hayrı başlatır ve kendinden sonra da onunla amel edilirse, bu kimse hem kendi amelinin ve hem de öbürlerinin amelinin sevabını onların sevabını sizin aynen alır. Kim de kötü bir iş işler ve kendinden sonra bunu başkaları da işlerse. Bu kimseye hem kendi işinin günahı hem de onu takdirden işleyenlerin günahı. Onlarınkinden bir eksiltme hasıl etmeden aynen gelir. 6.008 Sünnet çığır açmak H.Z. Ebu Hurer'e radıyallahu an anlatıyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam buyurdular ki, Dünyada bir şeye çağıran kimse, Kıyamet günü, Bu çağrısına devam ettirilir. Hatta bir kişi bir kişiyi çağırmış bile olsa. 6.009 Kur'an öğrenip öğreten, Musa i̇bn Sad'ın babası anlatıyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam buyurdular ki, En hayırlılarımız Kur'an'ı öğrenen ve öğretenlerdir. 610. Kur'an Öğrenip öğreten, H. Z. Enes radıyallahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatü vesselam. Şüphesiz insanlardan Allah'a yakın olanlar vardır buyurmuştu. Ashab. Ey Allah'ın Resulü. Bunlar kimlerdir diye sordu. Onlar Kur'an ehli. Allah ehli ve Allah'ın has kullarıdır cevabını verdi. 6.011 Kur'an öğrenip öğreten Ebu Zeyr radıyallahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu ve selam bana dediler ki Ey bu Zeyd senin evden çıkıp Allah'ın kitabından bir ayet öğretmen senin için 100 rekat namaz kılmandan daha hayırlıdır. Keza gidip ilimden bir bab mevzu öğretmen ki bu babla anal edilsin veya edilmesin senin için bin rekat namaz kılmandan daha hayırlıdır. 612 Alim ve Talip TZ Ebuhure radıyallahu an anlatıyor Resulullah Aleyhissallatu ve selam buyurdular ki: Allah kimin hakkında hayır murat ederse onu dinde alim kılar. 6013 Alim ve talip H Muaviye abi Allahu amin. Düşurlu Allah ve selamın şöyle söylediğini anlatıyor. Hayır bir alışkanlıktır. Şerde düşmanlıktır. Allah kimin hakkında hayır murat ederse onu dinde fakih alim kılar. 6014 Alim ve talip H. Z. Enes radıyallahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam şöyle buyurdular. İlim talebi her Müslümana fazlılır. İbni. Ona layık olmayan kimseye öğretmek. Domuzun boynuna at. İnci. Altın takmak gibidir. 6015. Alim ve Talip. Zir İbni Hubeş anlatıyor. Saflan İbni Asa el-Muradi'ye geldim. Bana. Ne maksatla yanıma geldin dedi. İlmi ortaya çıkarayım. Diye dedim. Bunun üzerine bana şunu söyledi. Ben Resulullah ve Selam'dan işittim. Buyurmuşlardı ki, ilim talep etmek üzere yola çıkan hiç kimse yoktur ki. Melekler, Onun bu yaptığından memnun olarak, Ona kanatlarını germemiş olsunlar. 6016 Alim ve Talip, Ebu İmame adı yallahu an anlatıyor. De Sürullah Vesselam ve Selam buyurdular ki: Yok edilmezden önce şu dini ilmi öğretmeniz gerekir. Onun yok edilmesi kaldırılmasıdır. Aleyhissalatu ve Selam. Sonra orta parmağı ile şehadet parmağını şöyle birleştirerek, alim ve talebe sevapta ortaktırlar. Diğer insanlarda öğretici ve öğrenici da hayır yoktur. Buyurdular. 6017. Alim ve Talip Abdullah İbn Amr Bey'i Allahu anlatıyor. hürmetle anlatıyor. Resulullah Aleyhissalatu vesselam bir gün hücrelerinden birinden çıkıp mescide girmişti. Mescidde ise iki halka vardı. Birinde halk Kur'an okuyor, Allah'a dua ediyordu. Diğerindekiler ilim öğrenip ilim öğretmekle meşguldü. Aleyhissalatu vesselam. Her ikisi de hayır üzeredir. Şunlar Kur'an okuyorlar. Allah'a dua ediyorlar. Allah taleplerini dilerse onlara verir. Dilemezse vermez. Bunlar ise öğrenip öğretiyorlar. Ben de bir muallim olarak gönderildim buyurdular ve ilim halkasına oturdular. 6018 İlmi Tebliğ E.Z. Nesib'e Allahu an anlatıyor. Resulullah Aleyhissalatu ve's selam buyurdular ki Allah benim sözümü işitip belleyen Sonra da onu benden başkasına ulaştıran kimsenin yüzünü kıyamet günü ağarsın. Zira nice ilim taşıyıcılar vardır ki, alim değildir. Nice ilim taşıyıcıları ilmi, kendinden, daha alim olana taşırlar. 6.019 İlmi Tebliğ Yine Hazreti Emes anlatıyor. Resulullah Aleyhisselatu Vesselam buyurdular ki, insanlardan öyleleri vardır ki, onlar hayırın anahtarları, Şerrin de sürgüleridir. Allah'ın ellerine hayırın anahtarlarını koyduğu kimselere ne mutlu. Şerrin anahtarlarını Allah'ın ellerine koyduğu kimselere ne yazık altı ilmi tebliği, İlmi tebliğ Sehni i̇bn Allah'u an anlatıyor. Resulullah ve vesselam buyurdular ki, size getirdiğim bu hayır. Bir kısım hazineler mesabesindedir. Bu hazinelerin anahtarları vardır. Allah'ın Hayır için bir anahtar. Şerre karşıda da, da sürgükıldığı kimseye mutlu. Allah'ın şerre anahtar. Hayrar sürgükıldığı kimseye de ne yazık 6.021. Halka hayrı öğretmek. Muaz i̇bn Enes'in babası anlatıyor. Resulullah. Aleyhisselatu vesselam buyurdular ki. Kim bir ilim öğretirse ona bu ilimle ana edenlerin sevabı vardır. Bu ana edenin ücretini eksiltmez. 6.022. Halka hayrı öğretmek, Ebu Katade babasından naklediyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki, kişinin öldükten sonra geride bıraktıklarının en hayırlısı şu üç şeydir. Kendisine dua eden salih bir evlat. Ejri kendisine ulaşan bir sadaka-i cariye. Kendinden sonra anal edilen bir ilim. 6.023 Halka hayrı öğretmek, H.Z. Ebu Hurer'e radıyallahu an anlatıyor. Bey Sürullah aleyhissalatu ve buyurdular ki: Mümin kişiye, hayatta iken yaptığı amel ve iyiliklerden, öldükten sonra ulaşanlar, öğretip neşre ettiği bir ilim, geride bıraktığı salih bir evlat, miras bıraktığı bir musaf kitap, inşa ettiği bir mescit, yolcular için yaptırdığı bir bina, akıttığı bir su, hayatta ve sağlıklı iken verdiği bir sadakadır ölümünden sonra kişiye işte bunlar ulaşır. 6024. Halka hayrı öğretmek. Hz. Ebû Terâzu radıyallahu an anlatıyor. Resulullah Aleyhissalatu vesselam buyurdular ki: Sadakanın en üstünü kişinin bir ilim öğrenip sonra da onu Müslüman kardeşine öğretmesidir. 6025. Tevazu. Hz. bu Ebu İmam Radiyallahu an anlatıyor. Çok sıcak bir günde de Resulullah aleyhissalatu ve selam vahiyul arkad cihetle geçti. Arkasında yürüyen kimseler vardı. Bir ara ayak seslerini işitince bu ona ağır geldi ve içine bir bir düşer endişesiyle yere oturdu. Halkın kendisini geçmesini bekledi. 626. Tevazu H.Z. Cabir adıya Allah'u an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu ve selam yolda yürüyünce ashab onun önünde yürürler. Aleyhissallatu ve selamın sırtını meleklere bırakırlardı. 627. İlim talebine teşvik. İsmail ibn Müslim anlatıyor. Hasan Basri merhum hastalığı sırasında geçmiş olsun ziyaretine uğramıştık. Gelenler odayı doldurdu. Öyle ki ayaklarını topladı ve şunları anlattı. Biz ebu Hurer radıyallahu anha hastalanınca geçmiş olsun ziyaretinde bulunduk. Ziyaretçiler odayı doldurmuştuk. Öyle ki, ayaklarını kendine çekti ve bir keresinde Resulullah aleyhissalatü vesselamın yanına girmiş. Odasını doldurmuştuk. O da yanı üzerine yatıyordu. Bizi görünce ayaklarını kendine çekerek topladı ve şöyle buyurdu. Haberiniz olsun. Benden sonra, ilim talep etmek üzere. Size her taraftan insanlar gelecekler. Onlara merhaba deyin. Selam verin ve ilim öğretin Hasan Basri Hazretleri sözlerine devamla dedi ki Allah'a yemin olsun biz öyle insanlarla karşılaştık ki kendilerine ilim talep etmek üzere uğradığımız zaman bize ne merhaba dediler. Ne selam verdiler ne de ilim öğrettiler. Ancak kendilerine ilim için gittiğimiz zaman bir şeyler öğrenir gidiysek de bize kaba davranırlardı. 6.028 İlim Demel. İbn Ömer radıyallahu Allahu anhu anlatıyor. Resulullah Aleyhissalatu ve Sellem buyurdular ki cühmayla takımıyla münakaşa veya ilamaya karşı böbürlenme veya halkın dikkatini kendine çekme gayesiyle ilim talep eden ateştedir. 6029. İlim Nalen H.Z. Cabir radıyallahu an anlatıyor. Resulullah Aleyhissalatu ve Sellem buyurdular ki ilmi alimlere karşı böbürlenmek Cühelâ ile münakaşa etmek veya mevki makam elde etmek için öğrenmeyin. Kim bunu yaparsa ona ateş gerekir. Ateş 6030 İlim Jamel i̇m Abbas radıyallahu anhüma anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki Ümmetimden bir kısım insanlar dini ilimleri öğrenecekler. Kur'an-ı okuyacaklar ve şöyle diyecekler. Ümerâ'ya gidip Onların dünyalıklarından alırız. Dinimizi de onların şerrinden uzak tutarız. Halbuki bu mümkün değildir. Tıpkı katat denen dikenli ağaçtan dikenden başka bir şey elde edilemediği gibi. Aynen öyle de. Ümera'nın yakınlığından sadece elde edilir. Muhammed İbn-i Sabbah vesselam sanki hataları kastetmiştir. 6.031 İlim ve Mel. Abdullah İbn-i Mesud radiyallahu anh demiştir ki, eğer ilim ehli, ilmi koruyup, onu layık olanlara, vermiş olsalardı, ilim sayesinde devirlerinin insanlarına efendi olacaklardı. Ne var ki onlar ilmi, dünyalıklarından menfaat sağlamak için ehli iyi dünya için harcadılar. Dünya ehli de alimleri aşağıladı. Halbuki ben, Peygamberimiz Aleyhissallatu ve selamın şöyle söylediğini işittim: Kimin tasası sadece ahiret olursa, dünya tasalarına Allah kıyafet eder. Kimde dünya tasalarına kendini kaptırırsa, dünyanın hangi iladisinde helak olduğuna Allah aldırmayacaktır. 6.032 İlim ve amel. Kuzeyler adıya Allahu an anlatıyor. Resulullah Aleyhissallatu ve selamın şöyle söylediğini işittim. İlim. Ulamaya karşı böbürlenmek için veya cümhele ile münakaşa için veya insanların dikkatini kendinize çekmek için öğrenmeyin. Kim böyle yaparsa yeri ateştir. 6033. İlim ve Anel. H.Z. Ebu Hurer'e radıyallahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki, Kim alimlere karşı böbürlenmek? Cahillerle münakaşa etmek ve halkın dikkatini üzerine çekmek maksadıyla ilim öğrenirse Allah onu cehenneme sokar. 6034 İli gizleme. H.Z. Cabir radıyallahu an anlatıyor. Resulullah ve vesselam buyurdular ki, Bu ümmetin sonradan gelenleri önce gelenlerine lanet ettiği vakit, kim bir hadisi söylemez. Kedme derse, Allah'ın indirdiğini kedmetmiş gizlemiş olur. 6035 İli Gizleme H Z N S R an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu ve selam buyurdular ki kim bildiğinden sorulur. O da bunu izlerse kıyamet günü ateşten bir gemi ile gemlenir. 636 İli Gizleme. He bu sayı anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu ve buyurdular ki kim insanların dini işlerinde Allah'ın faydalı kıldığı bir ilgi gizlerse. Allah. Kıyamet günü onu ateşten bir gemi ile gemiler. 6037. Adres ve güsülde kullanılacak su miktarı. Abdullah İbnu Muhammed. Babası tarihçi ile dedesi Akil'den naklediyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam. Adreste bir müd. Güsülde bir sasun yeterlidir buyurmuştu dedi. Bunun üzerine orada bulunan bir zat Akil'e. Bu kadar su bize yetmez diye itiraz etti. Akil de. Bu kadar su. Senden daha hayırlı. Saçıda da senden daha çok olan zata diye cevap verdi. Burada kastettiği kimse Resulullah ve vesselam idi. 6038 Adressiz namaz makbul değil. HZNF radıyallahu an anlatıyor. Resulullah ve vesselamı şöyle derken. işittim. Allah temizlik olmadan namazı. Çalınan maldan da saldakayı kabul etmez. 639. Adresli muhafaza. H Z Selvan an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu ve selam buyurdular ki, her hususta dost doğru istikamet üzere olun. Meyretmeyin. Ama buna güç yetiremezsiniz. Öyleyse bilin ki, en hayırlı ameliniz namazdır. Kamil niminden başkası adresli hakkı ile muhafaza edemez. 640. Adresli muhafaza, Ebu İmame radıyallahu an, Resulullah'tan maklen anlatmıştır. İstikamet üzere olun. İstikamet üzere olsanız, bu ne iyidir. Amelerinizin en hayırlısı memazdır. Adresli ancak kamil müminler hakkıyla muhafaza ederler. 6.041 Temizliğin sevabı, Abdullah İbnu Mesud radıyallahu an anlatıyor. Ey Allah'ın Resul denildi. Ümmetinden. Görmediğin kimseleri kıyamet. Günü nasıl tanıyacaksın? Şu cevabı verdi. Ümmetim. Abdest sebebiyle alınlarından nur. kollarından nur. Ayaklarında nur taşıyacaklar. Bu nurla onları tanıyacağım. 6042 Temizliğin sevabı. Umran Mevla Osman, Osman ibni Affan da Diyallahu anhüme anlatıyor. Osman İbni Affan'ı oturma yerlerine otururken gördüm. Abdest suyu istedi ve abdest aldı. Sonra da, Resulullah aleyhissalatu selamı oturduğum şu yerde oturmuş. Benim şu abdestim gibi abdest aldığını gördüm. Abdestten sonra şöyle demişti. Kim şu abdestim gibi abdest alırsa, geçmiş küçük günahları affedilir. Resulullah sonra şunu ilave etti. Sakın gururluğa düşmeyiniz. 6.043 Nişlak, Ebu Ümame radıyallahu an anlatıyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam buyurdular ki, dişlerinizi misvaklayın. Çünkü misvak ağız için temizlik sebebidir. Allah'ın rızasına vesiledir. Cibril her gelişinde bana misvakı tavsiye etti. Öyle ki bana ve ümmetime farz kılacağından korktum. Ümmetime zorluk veririm diye endişe etmeseydim bunu onlara farz kılardım. Ben öyle ciddi misvak kullanırım ki, Öndeki dişlerimin veya diş etlerimin diklerinden kazanacağı endişesine kapılırım. 6.044 Misvak H.Z. Ali radıyallahu an buyurmuştur ki Muhakkak ki ağızlarınız Kur'an'ın yollarıdır. Onları misvakla temizleyin. 6.045 Hele duası Ebu Ümame radıyallahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki Sizden biri Helaya girince takım şu duayı okumaktan aciz olmasın. Allahümme inni el-Rubike miner-içsin necesi el-Habisin muhbisi. Eh şeytanirracimi Allah'ım. Ben, pis, necis, habis ve muhbis olan şeytanirracimden sana sığınırım. 6.046 Hele Duası Enes i̇bn Malik anlatıyor. Resulullah ve selam heladan çıkınca benden eza'yı giderip afiyet veren Allah'a hamdolsun derdi. 6.047 Oturarak bil. H.Z. Ömer Allahu An anlatıyor. Ben ayakta akıtırken Resulullah ve Vesselam beni gördü ve Ey Ömer! Ayakta akıtma buyurdu. Ondan sonra bir daha ayakta akıtmadım. 6.048 Oturarak bil. Ca'de Ca'bir İbn Abdullah anlatıyor. Resulullah Aleyhissalatu vesselam ayakta akıtmayı yasakladı. Muhammed İbn Yezid Ebu Abdullah'a dinledim diyordu ki Ahmet İbn Abdurrahman el Mahzumu'yu işittim diyordu ki Süfyanus tevdi Hazreti Ayşe'den rivayet edilen ben Aleyhissalatu vesselama ayakta akıtırken gördüm hadisi hakkında. Bu işi erkek Hazreti Ayşe'den daha iyi bilir, dedi. 6.049 Her Adabı Abdullah i̇bn Haris İbn-i el Zübeyde anlatıyor. Ben Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ım. Sizden kimse kıbleye dönük halde akıtmasın sözünü ilk işiten kimseyim. Bunu insanlara ilk söyleyende benim dediğini işittim. 6.050 Her Adabı Makıl İbn-i Ebi Makıl El Esed'i Allahu anh ki Resulullah'a arkadaşlık yapmıştı anlatıyor. Resulullah ve Vesselam büyük veya küçük abdest sırasında iki kıbleye yönelmemizi yasakladı. 6051 Hele Adabı Ebu Saidil Hudbi Allahu Anh'ın anlattığına göre kendisi Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın büyük veya küçük abdest bozarken kıbleye yönelmeyi yasakladığına şahit olmuştur. 6052 Hele Adabı H.Z. Cabir Radıyallahu Anh Ebu Said-i Hurin'in, Resulullah, beni, ayakta su içmekten ve kıbleye dönük olarak akıtmaktan yasakladı dediğini işitmiştir. 6053, her adabı, H.Z. Ayşe Allahu anh'a anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselamın yanında, tercihleriyle kıbleye yönelmekten hoşlanmayan bazı kimseler zikredilmişti. Şöyle buyurdular, bunların öyle yaptıklarını sanıyorum. Benim abdet bozmak üzere oturduğum yeri kıbleye çevirin. 6054 Hele Adabı H.Z. Cabir anlatıyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Akıtırken kıbleye yönelmemizi yasaklamıştı. Ancak Defatından bir yıl kadar önce ben onun kıbleye karşı akıttığını gördüm. 6055 İstibra İsa İbnü İzzet El-Yemani babasından naklediyor ki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam buyurdular ki, Biriniz, Akıtınca, Erkeklik uzvunu 3 sefer çeksin, 6.056, Yola abdet bozulmaz. Ebu Said el-Hımr'i Rahimullah anlatıyor. Muaz İbni Cebel Allahu An, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın ashabınca işitilmemiş şeyler rivayet ediyor. Onların işittiği birçok şeylerde de sükut ediyordu. Abdullah bin Amr'a da Allahu anhümeye onun rivayet ettiği bir hadis ulaşmıştı ki Allah'a yemin olsun. Ben Resulullah Aleyhissalatu vesselam'ın bunu söylediğini işitmedim. Muazım kaza-i hacet hususunda sizi yakında fitneye atmasından korkarım dedi. Onun bu sözü Muaz'a ulaştı ve bir gün Abdullah karşılaştı. Muaz: Ey Abdullah bin Ömer şurası muhakkak ki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'dan gelen bir hadisi tekzip etmek nifaktır. Bunun günahı da bunu söyleyenidir. Ben, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın şöyle söylediğini kesinlikle dinlemiştim. Lanita sebep olan şu üç şeyden kaçının, suyun geldiği yollara, halkın istifade ettiği gölgelere, yolların üstüne abdest bozmak, 6057, yola abdest bozulmaz. H.Z. Cabi İbni Abdullah radıyallahu anhum'a anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki, Geceleyin yolların üzerine yatmaktan, Oralarda namaz kılmaktan sakının. Çünkü yolların üstü ilanların nevraş, Havvanların sığınığıdır. Yolların üzerine abdest bozmaktan da sakının. Çünkü bu, lanet vesilesidir. 6.058 Yola abdest bozulmaz. Salim radıyallahu anh babasından naklen anlatıyor. Resulullah aleyhissalatü selam yol ortasında namaz kılmayı, oralarda büyük veya küçük adres bozmayı yasakladı. 6059 Helada gözükmemek HZNS İbn-i Malik radıyallahu anh anlatıyor. Bir seferde Resulullah aleyhissalatü selam ile beraberdim. Adres bozmak üzere uzaklaştı. Sonra geldi. Su istedi ve adres aldı. Altı bin altmış. gözükmemek. Yala i̇bn Mure. Müre. Babasından naklen anlatıyor. Ben bir seferde Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'la beraberdim. Bir ara Kazeli Hacette bulunmak istedi. Bana dedi ki. Şu iki boduru hurmayı bana getir ve onlara. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam sizin sütre olmak üzere bir araya gelmenizi emrediyor de buyurdular. Ben de dediğini yaptım. Onlar hemen toplandılar. Aleyhissalatu ve selam onları sütü olarak kullanıp kazani hacetini yaptı. Sonra bana ağaçların yanlarına var ve onlara her birinin eski yerine gitsin de buyurdular. Ben emir onlara ulaştırdım. Onlar da yerlerine döndüler. 6061. Heloda gözükmemek. İbn Abbas radıyallahu anhu anlatıyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bir defasında daha yoluna saparak küçük abdest bozdu. Abdest bozarken yere yaklaşarak nazarlara ve sıçrantılara karşı ihtiyat maksadıyla bacaklarını öyle açtı ki ulu kemikleri yerlerinden ayrılacak diye içimden ona acıma geçti. 6.062 Durgun suyu akıtmamalı. i̇bn Ömer radıyallahu anhüme anlatıyor. Resulullah ve Vesselam buyurdular ki, Sizden kimse akar olmayan durgun suya küçük abdestini bozmasın. 6063. C D H.Z. antısı. H Z H an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu ve selam buyurdular ki. Kabir azabının çoğu C sebebi sebebiyledir. 6064. Bellede ne selam verilmez. H Z H buhur erer an anlatıyor. Bir adam. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam belirlerken, yanından geçti ve selam verdi. Aleyhisselatü Vesselam, selamına karşılık vermedi. İşi bitince, ellerini yere vurup temmüm etti. Sonra Selema Bukabeye'de bulundu. 6065, beledene akıtlana selam verilmez. H.Z. Cabi İbni Abdillah R.A. anlatıyor. Resulullah aleyhissalatü vesselam küçük bozmakta iken bir adam yanına geldi ve selam verdi. Resulullah ona, beni bu halde görünce selam verme. Zira sen bu durumda selamlar versem ben senin selamına mukabele etmem buyurdular. 6066, su ile istince, Ebu Süfyan Rab'i Allah'u an anlatıyor. Bana Ebu Eyyus el-Ensari, Cabir İbnu Abdillah, Enes İbnu Malik haber verdiler ki, Tevh Suresinin 108 Ayet-i Kimeali Şerif'i şöyledir. Orada maddi ve manevi pisliklerden temizlenmeyi seven kimseler vardır. Allah da çokça temizlenenleri sever nazil olduğu vakit Resulullah. Ey Ensar cemaati! Allah sizi temizlik hususunda ölmektedir. Bu övgüye sebep olan temizliğiniz nedir diye sordular. Onlar da, biz namaz için abdest alırız günle karşı yıkanırız su ile de istince yaparız dediler aleyhisalatu ve Selam övgü işte bunun için buna devam edin buyurdular 6.067 su ile istince H.Z. ve acer Allahu anha demiştir ki Resulullah aleyhisalatu ve Selam makaını üç sefer yıkardı İbn Ömer de şöyle demiştir bunu biz de yaptık ve makadık ile yıkamayı bir şifa ve temizlik vasıtası bulduk. 6.068 Kapların Örtülmesi H.Z. Ayşe anlatıyor. Ben Resulullah için geceleyin. Üzeri örtülü üç kap hazırlardım. Birisi abdesti için. Birisi misvak için. Biri de içmesi için. 6.069 Kapların Örtülmesi i̇bn Abbas radıyallahu anhüme anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu ve ne abdest suyu hazırlama ve dökme işini ne de sadaka dağıtma işini başkasına bırakmaz. Bizzat yapardı. 6070. Kapların örtülmesi. H Ayşe anlatıyor. Ben ve Resulullah aleyhissalatu ve selam ikimiz de kaptaki suda ne abdest alırdık. Bundan önce suya kedinin değdiği de olurdu. 6071. Kedi artı ile abdest. H. Z. bu Hurer'e radıyallahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu ve selam buyurdular ki, namaz klanın önünden geçmekte kedi namazı bozmaz. Çünkü o, evin emirbaş eşyasındandır. 6072, kadının artığı ile gusül H. Z. Ali radıyallahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu ve selam ve ehli, tek bir kapta yıkanıyorlardı. Onlardan biri, Arkadaşının guslettiği suyun artırı ile yıkanmazdı. 6073 Kadın ve erkek aynı kaptan gusleder. Cabi ibn Abdullah radıyallahu Allah'u an anlatıyor. H. Z. Peygamber aleyhissalatu ve selam ve zevceleri de bir kaptan su alarak yıkanırlardı. 6074 Nebiz ile abdest. Abdullah ibn Mesud anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu ve selam. Bana Cin gecesi Yanında abdest alacak su var mı diye sormuştu. Ben. Hayır. Yok. Ancak bir kabın içinde bir miktar nebiz var dedim. Aleyhisselatu vesselam. Hurma temizdir. Suda temizleyicidir buyurdu ve hemen onunla abdest aldı. 6075 Nebiz ile abdest. Abdullah İbni Abbas radıyallahu anhüme anlatıyor. Resulullah aleyhisselatu vesselam. Cin gecesinde İbn-i Mesud'a, yanında su var mı diye sordu. O, hayır su yok. Ancak bir tulumda nebiz var deyince aleyhissalatu vesselam. Hurma temizdir. Suda temizleyicileri bimayan aleyh nebiz temizdir bana dök abdest alayım buyurdular. 6076, deniz suyu ile abdest, i̇bn Sirasi anlatıyor. Ben ava çıkmıştım. Yanımda içine su koyduğum bir kırbam vardı. Deniz suyu ile abdest aldım. Durumu Aleyhissalatu ve sordum. Bana, denizin suyu temizdir. Meytes ölüsü de helaldir Cevabını verdi. 6.077 Deniz suyu ile abdest. Resulullah Aleyhissalatu ve selamın kızı Rukiye abiyallahu anhunun cariyesi Ümmü Aliyaş abiyallahu. Anha demiştir ki. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam oturuyor olduğu halde ben kendim ayakta olduğum halde gerektir hizmetleri yaparak ona adres alırdım. 6078 Uykudan uyanınca el yıkanır. Abdullah İbn Ömer Radıyallahu Anh'ıma anlatıyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam buyurdular ki, Biriniz uyanınca elini yıkamadıkça su kabına sokmasın. 6079 Abdestte besmele. Ebu Said radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah aleyhissalatü vesselam buyurdular ki, Üzerine besmele çekmeyenin adresi yoktur. 6080, Adreste besmele. Sehni i̇bn Sa'd es Said radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah aleyhissalatü vesselam buyurdular ki, Adresi almayanın namazı yoktur. Adres alırken Allah'ın ismini zikretmeyenin de adresi yoktur. Resulullah'a salatu, u selam okumayanın, da namazı yoktur. Keza ensab-ı sevmeyenin de namazı yoktur. 6.081 Tek avuç su ile mazmaza istinşak, H.Z. Ali radıyallahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu selam adres aldı. Bu esnada bir avuç su ile üç kere mazmaza, üç kere istinşakta bulundu. 6.082 Uzuvları birer kere yıkayarak adres. H Z Ömer radıyallahu Allahu an anlatıyor. Ben Resulullah aleyhissalatu ve selamı tebük seferi sırasında abdest buzularını birer kere yıkayarak abdest alırken gördüm. 6083, Buzuları üçer kere yıkayarak abdest. Abdullah ibn Abi al-Faradıya Allahu anhuma anlatıyor. Ben Resulullah aleyhissalatu ve selamı abdest alırken gördüm yıkanacak uzuularını üçer kere yıkamış. Başına da bir kere mersi etmişti. 6.084 Uzuvları üçer kere yıkayarak abdest. Ebu Malik El işareyi anlatıyor. Resulullah aleyhissalatü ve selam uzuvlarını üçer sefer yıkayarak abdest alırdı. 6.085 Uzuvları 1 2 3 kere yıkayarak abdest. Abdullah İbni Ömer radıyallahu anhüme anlatıyor. De ki ve selam bir defasında abdest buzluklarını birer kere yıkayarak abdest aldı ve bu abdest Allah'ın bunu hiçbir namazını kabul etmeyeceği kimsenin abdestidir buyurdu. Sonra abdest buzluklarını ikişer sefer yıkayarak aldı ve bu abdestlerin kıymetlisidir buyurdu. Sonra üçer sefer yıkayarak abdest aldı ve bu abdestin en mükemmel olanıdır. Ayrıca bu hem benim, hem de Halilullah olan Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın adresidir. Kim bu şekilde adres alır? Tamamlayınca da Eşhedü Enz-i İlahe İllallah ve Eşhedü Enne Muhammed'in Abduhu ve Resulü'nü şehadet ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur ve şehadet ederim ki Muhammed Allah'ın kulu ve elçisidir derse kendisini cennetin sekiz kapısı birden açılır. Hangi kapısından dilerse ondan içeri girer buyurdular. 6.086 Huzurları 1, 2, 3 kere yıkayarak abdest. İbnu İbn-i An anlatıyor. Resulullah ve Vesselam su getirtip huzurlarını birer birer yıkayarak abdest aldı. İşte bu abdest vazifesidir buyurdu. Yahut da işte bu. Yapmadığı takdirde Allah'ın namazını kabul etmeyeceği kişinin yapması gereken asgari abdestidir buyurdu. Sonra 2 ikişer, ikişer yıkayarak abdest aldı. Sonra bu da Allah'ın ücretini iki hisse verdiği kişinin adresidir buyurdu. Üçer sefer yıkayarak abdest aldı ve işte bu benim bebeğimden önceki peygamberlerin adresidir buyurdu. 6087 abdesti iki saat İbn Ömer rivayahu Allahu anhu anlatıyor. Resulullah Aleyhissalatu vesselam abdest alan bir adam görmüştü. ''İsraf etme.'' israf etme.'' buyurdular. 6.088 Avdestte 2 saat, Abdullah İbni Amr radıyallahu anhüme anlatıyor. Resulullah ve vesselam. Avdest almakta olan sada uğramıştı. Bu israfta ne? buyurdular. Saat. avdeste dahi israf olur mu? dedi. ve vesselam. Evet. Cevabını verdi akan bir nehir üzerinde olsan bile 6089 avdeste isba mükemmel abdest. Ebû Saîd el-Hudrî'ye Allahu an anlatıyor. Resûlullah aleyhissalatu ve selamın şöyle söylediğini işittim. Yaptığınız takdirde Allah'ın günahlarınızı affedip sevabınızı artırdığı ameli size söyleyeyim mi? Evet ey Allah'ın Resûlü. Söyleyip dediler. Sıkıntıya rağmen abdesti mükemmel yapmak Mescidlere çok yürümek, bir namazdan sonra bir takip namazı beklemek, 6090. Sakalı hilalleme, H.Z. Enes radıyallahu S Allahu an anlatıyor. Resulullah Aleyhissalatu ve selam abdest aldığı zaman mübarek parmaklarını açarak sakalını hilaller ve bunu iki sefer yapardı, 6091. Sakalı hilalleme, İm Ömer radıyallahu A dır. an anlatıyor. Resulullah Aleyhissalatu vesselam. selam abdest alınca. Yanaklarını biraz aldıktan sonra sakalını alt kısmından yukarı doğru parmaklarıyla karıştırırdı. 6.092 Sakalı hilalleme. Ebu Eyyub el Ansari adı Allahu an anlatıyor. De Sülullah aleyhissalatu ve selamın alınca sakalını hilallediğini gördüm. 693. Başımets. Seleme İbnu Eklar adı an anlatıyor. De Sülullah aleyhissalatu ve selamın alırken gördüm. Başını bir kere mesle etmişti. 6094. Kulaklar baştandır. Abdullah İbn-i Zeyd radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah aleyhissalatü vesselam. Kulaklar baştan sayılır. Yüzden sayılmaz buyurdular. 6095. Parmakları hilalleme. İbn-i Abbas radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah aleyhissalatü vesselam buyurdular ki. Namaza kalktığın vakit abdesti mükemmel yap. Bu cümleden olarak suyu ayak ve el parmaklarının arasına iyice ulaştır. 6096 Parmakları hilalleme Ubeydullah İbn-i Ebi Rafi radıyallahu anh babasından naklen anlatıyor. Resulullah ve vesselam abdest alınca altına su ulaşsın diye yüzünü oynatırdı. 6097 Ökçeleri yıkamak H.Z. Cabi i̇bn Abdullah Abdillah radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah ve Vesselam buyurdular ki, Adret sırasında yıkanmayan ökçe üzerindeki kalın sinirlerin vay ateşten çekeceklerine 6098 Ökçeleri Yıkamak, Halid İbn Melid, Yezid İbnu Ebu Süfyan, Şurah Bin İbnu Hasene, An İbnu Asradıyallahu Anh'ın ecma her biri, Resulullah ve Vesselam'ın şöyle buyurduğunu rivayet etmişlerdi, Adreti mükemmel alın. Avdeft sırasında iyi yıkamayan ökçelerin vay ateşten çekeceklerine 6099. ayakların yıkanması, Miktam İbn Madiker radıyallahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam. selam, Adret aldı ve ayaklarını üçer sefer yıkadı. 6100. ayakların yıkanması, Rubeyy radıyallahu an anlatıyor. İbn Abbas radıyallahu anhüma bana gelerek, şu malum, sordu. Burada rübeyi Resulullah abdest aldı ve ayaklarını yıkadı şeklinde yaptı. rivayeti kasteder ve bana dedi ki, halk yani bütün ashab-ı haziratı ayakları yıkamaktan başka bir şeyi gayet görmezler. Halbuki ben, kitabullah'tan sadece mers görüyorum.